Açık radyoda, daha doğrusu Açık Radyo'nun Gülay Yıldız ev sahipliğinde Teva Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Yeşil Dalga programının programında yine beraberiz. Eee bu hafta eee önemli bir konuyu gündeme getireceğiz. Aslında epeydir ele almak istedik. Eee ama fırsat olmadı. Konya Sara Ünlü'nden çiftçi eee Hayrettin Demirpolat bu haftanın konuğu. Kendisiyle eee anıza direkt ekim eee bir başka aslında teknik anlamıyla eee işlemesiz toprak işlemesiz tarım konusunu ele alacağız. Eee oldukça ilginç e, bir konu aslında. İlgilenen ilgilenenlerin mutlaka takip etmesini öneriyoruz. Eee haftanın iyi ve kötü haberlerinden bahsederek devam edelim. Eee bir haber aslında çok dikkatimizi çekti. Bizim de zaman zaman eee mücadele etmek zorunda kaldığımız bir konu. E öğrendik ki Çevre Şehircilik Bakanlığı Diyarbakır'da Hevsel Bahçelerinin ardın e, bahçelerin ardından daha önce belediye tarafından kent ormanı olarak ilan edilen e, ve ağaç dikimi yapılan bir bölgeyi konut rezerv alanı ilan etmiş. Bu gerçekten kent ormanlarının e, geleceği açısından e, bir tehlike işareti olabilir e, diye düşünüyoruz arkasından eee bir ilginç bir haber daha var. Bilmiyorum. Eee iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle bazı ada ülkelerinin sular altında kalacağını biliyoruz. Eee ülkesi Kiribati adasının eee iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalacağı gerekçe göstererek Yeni Zelanda'ya sığınma başvurusunda bulunan e, bir kişiye mahkemeden ret cevabı aldı ki bu holuca aslında trajik bir durum ve o kadar insanın eee sadece insan demeyelim, canlının diyelim aslında eee başının neler gelecek gerçekten endişe verici. Eee bunun dışında iki de güzel haber paylaşmak isterim. Eee biliyorsunuz 81 ile 81 orman projesi vardı Tema Vakfı'nın. Bunun 81 ile dair eee fidan dikimleri tamamlandı. Artık 5 yıl daha bakım ve koruma konusu devam edecek ama eee 81 ilbizay etmedi. 80. ormanımızı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurduk ve orada da bir 35.200 fidanlık bir eee orman oluşmaya başladı diyelim. Kebeği o bayağı bir süre alacak bir şey ama henüz küçücük fidanlar dikildi. Eee bir diğer konu da eee Asna Tema Vakfı'nın çalışmalarına kaynak sağlamak üzere bir eee konser çalışması var. Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli tama vakfının 20. kuruluş kutlamaları kapsamında 22 Şubat'ta Türkiye'de bir konser verecek. Bilet satışları hızla devam ediyor. Eee destek vermek isteyenler hem de bir müzik ziyafeti yaşamak isteyenleri hatırlatmak istedik. Eee Social Andes'a Evet haftanın iyi haberlerine de hızlıca bakacak olursak ilk iyi haberimiz Karadeniz'den umut verici haberimiz. Artvin ili Arhavi ilçesinde yapılması planlanan kömür eleme ve paketleme tesisi için verilmiş olan çet olumlu kararın iptali için bir dava açılmıştı. Eee davanın açılmasındaki gerekçelerdi. Söz konusu tesisin yerleşim alanı ve tarım arazileriyle çevrili bir alanda kurulmak istenmesiydi. Dava açıldıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında bölgede bir keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. Bunun sonucunda da bilirkişi raporunda da aynen dava dilekçesinde olduğu gibi çed raporunun son derece yetersiz olduğu, tesisin insan ve çevre sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceği ve bu yüzden de olası çevresel etkilerinin derinlemesine incelenmesi gerekirken raporda hiçbir bu konuda inceleme değerlendirmeye yer verilmediği belirtildi. Hatta bunun içinde belki de en önemlisi söz konusu tesiste Rusya'dan ithal edilecek kömür kullanılacak ve bu kömürün de radyoaktivitesi, ağır metal, mineral ve organik kimyasal içeriğine yönelik hiçbir bilgi yer almıyor. Mahkeme de bu bilirkişi raporuna esas alarak yürütmeyi durdurma karar verdi. Bu çok olumlu bir gelişme ama yine umuyoruz ki mahkemenin sonucu da bu yönde olur ve ÇED olumlu kararı iptal edilir. 2. haberimizde İstanbul'dan eee İstanbul Gümüşdere'de eee Hazine arazisinde yaklaşık 8 hektarlık bir alanda atık su arıtma tesisi yapılması amacıyla eee tarım dışı kullanım talebi uygun görülmüştü Toprak Koruma Kurulu'nda. Eee bu kararla ilgili de özür dilerim. E, Ziraat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası eee Tarım Müdürlüğü'ne bir e, itirazda bulundu ve bu kararın bakanlık tarafından yeniden görüşülmesini talep etti. Bu e, bakanlık yetkililerinin de tekrardan konuyu incelemesi sonucunda aslında arazinin toprak koruma kurulunda görüşüldüğü gibi marjinal tarım arazisi olmadığı, eee sulu özel ürün arazisi olduğu için eee burada bir atık su arıtma tesisinin yapılmasına uygun olmadığını belirtti. Dolayısıyla eee şu an için eee orası da kurtarılmış e, sayılıyor. Eee atık su arıtma tesisi e, yapılmayacak. Tarım arazisi ol, e, olduğu e, bakanlık tarafından da kabul edilmiş oldu. Ancak şöyle bir yine de ufak bir te, e, tehlike var. Eee ilgili bakanlıktan alınacak bir kamu yararı kararı eee ile birlikte konu tekrardan kurul gündemine gelip görüşülebilir. O yüzden yine takip etmek gerekiyor. Evet. Ama hani şu an için bu çok olumlu bir gelişme. Eee son olarak da bir ufak duyurumuz var. E, Japonya sürdürülebilir çevre ve toplum merkezi eee bir e, imza kampanyası başlattı. Bu Japonya'nın bir sivil toplum kuruluşu. E bu imza kampanyası da eee Fukushima'nın sorunları henüz çözülmemişken, eee hala e, radyasyon sızıntısı devam ederken ve yani sonuçta bu felaket hala onlar yaşarken Japonya'nın Türkiye'deki bir nükleer güç santrali yapımında yer almaması gerektiği, bunu desteklememesi e, gerektiğin anne sürüyorlar. Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santrali için. E ve bunun için de toplanan imzaları bir imza kampanyası başlattılar. <gülüyor> toplanan imzaları da yarın 29 Kasım'da e, Jepoyen Parlamentosu'na sunacaklar. Bunun için de bugün e, yine süremiz var imzalarımızı atmak için. E, i̇mza metninin yer aldığı in, e, adres e, çok söylemesi kolay değil e, ama Tema Vakfı Facebook sayfasından e, adresi bulup e, imza metnine ulaşabilirsiniz. Evet bu haftaki haberlerimiz böyle. Şimdi Hayrettin Bey'e bağlanmadan önce ufak bir şarkı arası veriyoruz. Against Me'nin New Wave albümünden Enable şarkısını dinliyoruz. Ardından Hayrettin Bey'e bağlanacağız. E evet Konya Sarayönü ilçesinden çiftçi Hayrettin Demirpolat konuğumuz. Kendisiyle eee kendisine bağlanacağız ve anız konusunu görüşeceğiz. Anız konusu aslında eee çok önemli bir konu. Türkiye'de eee Anadolu'da özellikle yaygın olarak eee kullanılan bir yöntem anız yakma. Eee kendisiyle anız nedir? Anız yakma eee yaygın olarak kullanılan anız yakma yönteminin sonuçları, zararları nedir ve kendisinin burada bir e, öneri tekniği var. Onu konuşacağız. Aslında tema hakkının da önemli verdiği bir konu. Çünkü e, toprak sağlığı, toprak verimliliği ne sonuçta etkileyen hı hı. bir konu ve temsilcilerimize de zaman zaman toplantılarımızda bu yönde hep talep geliyor yani kendilerine yörelerinde, bölgelerinde e, çiftçilerin hep e, hani anız yakılıyor ama çünkü başka bir alternatifini bilmiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bize ne önerirsiniz? diyept taleplerle geldiğini e, ve bu yüzden de bir e, bu konuda aslında e, insanların bilgilendirilmeye ihtiyaçları e, olduklarını hep söylüyor temsilcilerimiz de. Aslında bende de bir rakam var onu belki e, anlatmak gerekir. Ülkemizde hububat ekimi yapılan 13.1 milyon hektar arazinin yaklaşık %30'unu da yani 6 milyon tondan fazla köklü hububatın yakıldığı tahmin ediliyor ki bu anızın yakılması hem toprağa zarar veriyor. Bir belki yazın özellikle yaz mevsiminden hatırlayacağınız gibi birçok orman yangınlarına sebep oluyor. Toprağa zararlı, çift ekonomik yönden aslında yanlış bir uygulama, toprak sağlığı Hı -hı. açısından yanlış bir uygulama. eee Aslında şimdi konuğumuz Hayrettin Bey'le konuşarak eee anuza doğrudan ekim nasıl yapılır? E, bunun yöntemi nedir? Nasıl eee ilgilenen çiftçiler e, bu konuda eee bilgilenebilir? Bunları konuşacağız. Hayrettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E öncelikle biz Tema Vakfı olarak anız konusunu çok önemsiyoruz. Sizin de bu konudaki çalışmalarınızı duyunca çok heyecanlandık. Toprak dedemiz Hayrettin Karaca'dan evet. öğrendik ki biz sizin bu yöntemle eee tarım evet. yaptığınızı. Eee bize kısaca anlatabilir misiniz? Anız nedir? Anıza direkt ekim sizin çiftçi ifadenizle aslında toprak işlemesiz tarım olarak da biz biliyoruz evet. ama evet. sizinki çok daha samimi bir ifade. Anlatabilir misiniz? Tabii efendim. Efendim önce Beni böyle güzel bir programa konuk ettiğiniz için açık Radyo Cemiyet'e teşekkür ediyorum efendim. Bizi dinlemekte olan insanlara da sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Efendim, araza ekim buğday, arpa vesaire böyle veya ot fil biçilmiş bir arazinin toprak yapısını bozmadan üzerine direkt ekimdir. Direkt biçtikten sonra hiçbir işlem yapmadan direkt ekimdir bölgemizde bunu 2010 yılında başlattık. Bu dünyada bilinen bir ekim şekli. Türkiye'de de çatak projesinde bu uygulanıyor. Fakat biz eee Sarıönü Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odaları bir de bizim burada 1996 yılında kurmuş olduğumuz Başak Ekolojik Derneği ile beraber bir proje yaptık. 8 tane direkt ağıza ekim mevzileri aldık. Bunu hayata geçirdik. Böyle niye anlattım? Şunun için Şimdi anıza direkt ekimi Bizim çiftçimiz bilmiyordu Bizim yöremiz Konya'nın saray önü ilçesi Bu bölge tamamen Tarıma dayalı bir ekonomisi var Bizim çiftçimizin Yani fabrikaları yok Yani iş sahaları yok Tamamen tarıma dayalı bir ekonomi içinde Bizim burada maksadımız Bir toprak yapısını bozmadan Yüksek verim almak İki topraklarımızı tahrip etmeden, organik madde oranını düşürmeden çiftçimize ucuz ya, daha rahat yani mesela bu anıza ekimle beraber 100 lira harcayan ekime çiftçi 30 lira harcamaya başladı. Tasarruf ettirerek çiftçimizin refah seviyesini yükseltmek. Fakat bizim insanımız tabii bu bölgemizde bilmediği için, görmediği şeylere inanmıyordu. Biz bunu 2010 yılında yüzde karla başladık şu anda 2013 yılında 20 bin dekara çıktık bölgemizde. İnsanlar bunu duyup katılmak mı istediler yoksa siz yaygınlaştırmak için bilmiyorum bölgede ziyaretler mi yaptınız? Gerçekten... Ziyaretler yaptık. Köy köy dolaştık. 8 tane bu direkt anıra ekim mi bizer mi? Bizer ne bu buğdayı veya otta tahılı buğbatı veya tohum ekim makineyi. Bunların yani hizmetlerini sunduk. Ama gözleriyle gördükten sonra şu anda Bizim bölgemizin çiftçisinin büyük bir kısmı ne yaptı? Buna yöneldi. İyi son 2 senedir. Bölgemizde efendim bu aşırı rüzgarlar sebebiyle efendim diğer normal ekimler toprağı 8 kere işliyorsun hanımefendi. Yani burada toprak 8 kum haline geliyor. Esensel rüzgarlarla buğdayların kökü açıldı. Fakat arpa ekilenlerde hiçbir şey olmayınca Çiftçi kendi kendini teşvik etmiş oldu bir yerde yani gözüyle gördüğü için. Bu anıza ekilen e, tarlalarda bir evet. şey o rüzgar elezyonundan e, e, etkilenmedi dediniz. Bu saplar e, toprağı mı tutuyor? Hanımefendi toprağın üzerindeki evet sap biliyorsunuz kökü buğdayın kökü 90 santim üzerine gidiyor. Biz bu anıza ekim yapmadığımızı düşünsek nada sistemiyle yaptığımızı düşünsek bu toprağı aktarıyorduk kum haline getiriyorduk ve üstteki organik maddeleri aşağıya alttaki bu bozuk toprağa da yukarıya çıkarıyorduk. Yani verimsiz toprağı. Ondan sonra da ne yapıyorduk? Toprağı verimli hale getirmek için kimyasalları kullanana kullanana kullanana canlıyı öldürüyorduk. Toprağı yani toprak kıkılığından çıkarıyorduk. Şimdi bu anızla direkt ekimde hiç toprağın yapısı bozulmuyor. Toprak anızla beraber durduğu için Terezyon olmuyor efendim. Peki bu anıza direkt ekim derken nasıl? Hani toprağı alt üst etmiyorsunuz kaldırıyor musunuz? Nasıl bu tohumlar ekiliyor? Anıza yani? direkt ekim. Biçilmiş bir tarla düşünün efendim. 10 santim sapları kalan bir tarla. Bunun hiç üstünü bozmadan direkt bir çizki şeklinde çizerek tohumları aralarına bırakıyoruz. Aslında bir nevi karasabanla yapılan Eee şimdi topraktaki sürümü e, gözümün önüne geliyor. Gerçi biz direkt görmüyoruz fotoğraflarından biliyorum ama onun evet. benzeri bir aslında bir şey galiba bir kültür. Değil efendim. Şimdi karasaban veya pulluk diye adlandırdığımız zaten bugüne kadar babadan dededen görmeyle geldiğimiz için biz, biz toprağa mahfettik. Bizim bölgemizde gün gün gün gün gün, gün verimsizleşen toprak bu direk ekim efendim sadece çizerek hocum atabileceği yeri toprağın üstünü çizerek 4-5 cm toprağa tohumu bırakıyor. Ne oluyor? Diğer taraflar toprağı sert duruyor. Bir de bir önceki seneden oradan aldığın ver toya ürünün sapları kalıyor ya hanımefendi. Evet. Bunun kökünün topladığı organik maddeleri bu sene attığımız tohum istifade ediyor ondan. Örnek veriyorum. Çok az bir yağış dahi yağsa Toprak suyu sert olduğu için ememediğinden o çizgilere doluyor su. Su direkt tohumla temas ediyor. Sudan da daha çok fazla faydalanıyoruz. Her açıdan aslında hem çiftçinin, üreticinin hem de tüketicinin de faydalanacağı bir yöntem bu. Birçok evet, evet. yararı bulunan. Evet, evet. Yani çiftçiye birebir. Biliyorsunuz yani bizim çiftçimiz yani ekonomik yerinden biraz zayıfladığı için hepsi kırsala taşındı. Girdi maliyetleri, enerji maliyetleri, elektrik ve dizelin hakkından gelemedi. Gelemeyince de verim alamadı, kar edemedi. Kar edemeyince de Gırsal'dan şehre göç etmek zorunda kaldı. Böyle olunca da ne oldu? Adam yani işini yapamaz hale geldi. Ama şimdi bu anıza direkt Ekim'le gittiği manada köylerimiz de şimdi bir çaba işine girmiş. Sekiz kere gidip geldiği tarlayı bir seferde ekip çıkar hale geldi çiftçim. Peki ne tür bitkiler bu anıza ekimi öğün ya da her toprakta bu yöntem uygulanabilir mi? Çok güzel efendim. Yani her toprakta bu yöntem uygulanabilir bir. 2. Ne tür bitkiler? Bu bitkiler buğday, hububat gibi, bakliyat gibi, mesela yeşilyem gibi düşünelim. Münavebe ile ekmek lazım. Bu sene buğday ektiyssek, örnek veriyorum, seneye nohut ekebiliriz. Veya da fiyek gibi fiyek kaldırırız. Diyerne onu dekebiliriz mesela. Hepsine uygun efendim. Anladım. Aslında bu kalan anızlarda toprağı yeniden aldığı maddeleri geri verecek. Eee o evet arada da toprak da. Yani beslen... bu kalan anızlar organik maddeyi çoğaltıyor. Zaten bir sene filan toprakta böyle canlanmayı gözle görülür şekilde fark ediyorsunuz efendim. Toprakta yaşayan parazitler, solucanlar bizim topraklarımızda kazdığınız zaman 1 metreyi 1 metre bir tane solucan çıkmıyordu kimyasallarla öldürmüştük bunları. Ama anıza ekimle şu anda toprak kendine geldi, canlanmaya başladı efendim. Evet, solucanlar da aslında dediğiniz gibi önemli, toprak falan vardır. Onların da bir görevi var, kuşların da bir görevi var. İşte bu biz yani doğayı bozmadan bu tire ekimle inşallah bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz efendim. İyi e, bu toprak işi de tarım, anıza direkt ekim aslında dediğiniz gibi var olan bir yöntem ama E çok fazla uygulanmıyordu ki siz bunu aslında bölgenizde gündeme getirerek uygulayarak ve örnek evet, göstererek evet. çok doğru söylüyorsunuz. Örnek gösterildiği zaman daha ikna edici oluyor. Hani başka evet. bir çok şeyin yerine geçmiş oluyor. Peki sizi hani bölgenizde yayıldığını söylediniz zaten. Çevre illerden ya da yakın bölgelerden örnek alanlar oldu mu? Size ulaşmak isteyenler nasıl ulaşır? Evet. Bunu ifade edebilir miyiz? Evet. Tabii. Şimdi bizim bölgemizde Çatak projesi. Çatak projesinin açılımı şudur efendim. Çevre amaçlı tarım arazilerinin korunması programı. <gülüyor> Bu buna dayalı direk ekimle Tarım Bakanlığı'nın verdiği teşvikler var. Siz ne kadar teşvik de verse çiftçimiz yadırgadı bunu. Yani Allah Allah dedi bir kere de kim ne nasıl olur olmaz ya dediler böyle. Tabii Ankara'dan Türkiye'nin 40-15 tane şehrinden otobüslerle geldiler ekimlerimize baktılar, verileri aldılar, onlar da kendilerine uygulamaya başladılar. Anladım. Eee o için. zaman çevrenizde de bayağı büyük büyük bir etki yaratmışsınız. Eee aslında anız daha çok eee hani tarladan kaldırılması gereken bir şey olarak eee görülüyor. İşte yakılıyor, farklı yöntemlerle ortadan kaldırılıyor ve Toprağı, topraktaki çok önemli canlıları, maddeleri, her şeyi gerçekten e, yok ediyor. Dediğiniz gibi yıllarca evet. o a, eskiden kalma kötü yöntemlerle, hepsi kötü anlamında evet. söylemiyorum. Gerçekten topraklarımızı çok hor e, görmüşüz. E, Hayretin Bey'i de zaman zaman dile getirir toprağını hor evet. gören, yarını zor görür. Zor görür e, efendim, e, doğru söylüyor. Şimdi bakınız, 2014 yılı aile tarımları ilan edildi Birleşmiş Milletler'de. 2014 yılı. Evet. Neden biliyor musunuz bu? Yani artık dünyada farkına vardı bir şey. Yıl, yani optimum tarımsal işletmeler kuracağız diye yani en yüksek verimi alacağız diye kırsalı unuttular. Kırsalda yaşayan insan şehre göç etti. Çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. 2014 yılı Birleşmiş Milletler bu, bu kararı aldı 66. oturumunda. Ne diyor? Artık 2014 yılı aile tarımı lütfen diyor bunu yani etkinleştirin diyor 2014 yılını. Hanımefendi şimdi bölgemizde tabii topraklarda soğulunca fare de hep soğacak değil mi? Evet. Şimdi çiftçi ne yapıyor? Yani biz Konya'lı olmamız hasebiyle Nasrettin Hoca'nın evi soyulmuş, kapıya herkes toplanmış işte kapı büyük, pencere küçük, kiri ufak. Ya bu hırsızın iş mi çıkıyor? <gülüyor> var, çiftçinin de çıkı var. Şimdi şöyle ben çiftçiyim kendim. Küçücük bir tane minik tarlafındık faresi gördüğünde eline zehiri alıyor hanımefendi. Eee evet. gidiyor ona zehirliyor. Onu yiyen fare dışarıya çıkıyor. Onu yiyen kartal da ölüyor. Doğru. Hep bir denge. Bir bakayım. Bir de kıymanada kuş var. Böyle kartallar yani işlerimiz acıyor. Biz bunun mücadelesini de veriyoruz. Yani bu evet. tamamen doğa bir döngü. Yani şimdi sen küçücük fare yüz bin metre yerde yesin de bir metre yerini yesin, üç metre yerini yesin. Yok, bir fareyi gördüm, onun kendine iş sahipte gidip onu zehirleyin. 40-50 yıl yaşayan bir kartalı öldürüyorlar. Bunun adına da zirahi mücadele diyorlar. Doğru diyorsunuz aslında. Doğanın dengesini bozduğumuz zaman bu, tamamen, bu anıza direkt ekimde işte doğanın dengesiyle ilgili. Sapın altında işte fare yiyeceğiniz bir sene önce de önceden kalmış kökler kaldığı zaman gelsin senin tarlanı niye yesin? Peki bu anuza anuza doğrudan evet. ekimde işte zirai mücadele dediniz. İlaç kullanılmasını da önlüyor mu bu anuza direkt ekim bir faydası var mı? Hanımefendi şimdi zirai mücadelede mesela organik tarımda ben yıllardır organik tarım yapıyorum. Kendim için konuşuyorum. Bu konuştum da beni bağlıyor. Zirai mücadele dediğimiz şey de tamamen otlanıyor tarla. Bir dönem sonra buğday otu halinde diyor ot çıkıyor. Bu anıza direk ekimde. Bitkisel zaten şeyde gerekmiyor. Bu hayvansal gübreler fi gibi efendime söyleyeyim önce gibi bunlar gerekmiyor. Ama buğdayda minimum kullanılabilir. Minimum. Evet. Yani dozunun altında kullanılabilir. Evet. Ama biz karşıyız. Burada tabii bir tez üretmemek için bir şey söylemiyorum. Ben biz atmıyoruz efendim. Evet. Ama aynı verim alıyoruz anladım. Bir de şey sormak istiyorum. Biraz evvel anlatırken dediniz ki işte çiftçi 8 kere gittiği tarlaya daha az gidiyor. İşte farklı şeyler yapıyor. Yani sürmeden tarım eee direktörden Anıza direkt tarım çiftçiye neler kazandırıyor? Yani bunları bir özetleyebilir miyiz tekrar altını çizmek şimdi için? Evet efendim. Çiftçide şimdi mesele şurada. 200 dönüm bir tarlası olan çiftçi köyünü bırakıyor, şehre gidiyor. Çocuğu herhangi bir işe giriyor. Herhangi bir iş. Örnek verelim bir hapıcı oluyor. Kendisi orada şehirde boş duruyor falan. Böyle bir hal oluyor. Kırsaldan şehire büyük bir şey oluyor. Şimdi sizin sorduğumuza cevap veriyorum. Çiftçi kazanmasa gider. Kazanmasa gider. Kazanırsa niye gitsin? Onun için çiftçi ciddi manada yani bir örnek veriyorum. Bir dönüme 100 lira masraf ediyorsa 30 lirayla kapatıyor. Artı verimde de diğer yani diğer hekimlerden %10-15 gibi farklı fazla alıyor. Bu eee %30 gibi. düşüyor dediniz ya mesela ne bileyim mazotu daha az harcıyor, daha az gübre kullanıyor tabii, o nedenle. Tabii tabii efendim o nedenle. Giderleri azalıyor. Mesela tabii onu da açayım. Bu şöyle bir toplam her tarafını bozmadan çizi beklediğin için tasarruflu su kullanımı oluyor. Diğer tarafa 10 litreyle suluyorsan burası sana 1 litre yatıyor misal. Şimdi 8 kere traktörün nada edip, işleyip, düzeltip, tırmık çekebektiğini düşünürsek, bunun yaptığı dizeli düşünürsek çok ciddi bir tasarruf yapıyor. Aynı zamanda ülkemiz de tasarruf yapıyor. Evet, su da çok önemliymiş gerçekten çünkü Konya gibi çok az yağış alan bir eee bölgede evet. Eee gerçekten su tasarrufu su tüketimini az yapan e, bir tarım uygulaması hem toprağı hem suyu tüm canlıları koruyan bir e, yöntem gerçekten. Sizde çok örnek bir davranışla e, bunu bölgenizde yaymışsınız. Üste eklediniz ki 15 tane ilden geldiler, incelediler tabii, ama tabii. bizim vatandaşımız biz de kendi projelerimizden biliyoruz. Görmeden inanmaz çiftçimiz evet, böyle. Evet. Bunda evet. farklı gerekçeleri vardır mutlaka. Tabii yani yani bu yani Görmeden inanmıyor bizim insanımız. Yani siz en doğru yöntemi seçmişsiniz gerçekten. Çeştik, Tebrik anlattık. ediyoruz. Biz kendimizi şöyle yaptık. Kendimiz ektik önce. Bakın gelin dedik. Hiç boş kaldığımız zaman çiftçiyi aldık geldik. Gelin arkadaşlar bakın bak şöyle oluyor. Tesadüf o ya. Son iki senedir. Yani 2012-2011 döneminde anormal bir rüzgar açtı hanımefendi. Evet. Diğer ekilenlerin hepsinin köklerini açtı. Ciddi bir kuraklığa sebep oldu. Anıza direkt ekim eğer ürünleri hepsi de muhteşem bir vermer. Evet, eee aslında deniz gibi hem e, erozyonu önleyen bir eee yani evet. toprak her yönden koruyor, verimli kılıyor, erozyon önlüyor. Anladım ki de su tutuyor. Eee evet. dediğiniz camlar baranıyor içinde bu buğdaya zarar veren şüne kımıl gibi şeyler örtünün altında kalıyorlar. Sezon geldiğinde onları yiyen parazitler çıkıyor, onları yiyor. Yani tamamen doğal bir mücadele oluyor efendim. Peki bunu örnek almak isteyenler size nasıl ulaşır? Bu çatak projesinden ilgili nasıl bilgi alır? Şimdi biz çeşitli yerlerde tabii biz bunun yayınlarımız var, derneğimiz var. İnternette yani geliyorlar, görüyorlar. İsterseniz Artık derneğin yet... adını iletim bilgilerini duyuralım. Belki oradan e, ulaşır. Başak Ekolojik Yaşam Derneği. Evet, Başak Ekolojik Yaşam Derneği. Evet, bu kadar. Biz burada sitemiz var harem ilçe müdürlüğü var. Cerrah odaları var. Şu anda 8 tane cerrah odasında hemşerimiz var. Artı ense de bir şey daha söyleyeyim. Bu alışılagelmiş. Ta bir anam babam hemşerileri bıraktı. Artık herkes anıza direk hekim hemşere alıyor. Evet. Bir evet. örnek daha vereyim. Bunu geçen de söyledim ben efendim. Bizim Kaymakam Bey bu projenin başındaydı. Mevkha desteklemişti. Mevlana halkın bacısı. Kaymakam Bey'in tayini çıktı. Eee Uzunköprü'ye gitti efendim hemen gittiği yerde iki tane mevzuu uygulamaya geçirdi orada da. Anladım. Eee peki Hayrettin Bey çok teşekkür ediyoruz. Eee bizleri bilgilendirdiniz. Eee toprağı koruyan ve çevrenize örnek olan bir proje uyguladığınız için gerçekten sıkutluyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Amca Bey biz teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok Hoşça kalın. Bu haftada Yeşil Dalga programının sonuna geldik. Eee herkese teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Yeşil Dalga Müzik Çevre mücadeleleri üzerine. Hasırland Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü